Yer zikani yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Berik. Ben Demok. Bu hafta geçen bölümde ve daha önce testere bölümünde andığımız ve bahsettiğimiz, ufaktan da müjdelediğimiz Seven 7 filmini konuşacağız. Bakalım nasıl bir filmmiş. Yazar Andrew Kevin Walker, yönetmen David Fincher, başrollerde Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow ve gizli kahramanımız ve de kötü adamımız Kevin Spacey'nin bir araya geldiği ve de dönemin bütün seyircisini iliklerine kadar titreten aslında. Bir yandan da bizleri de işte uzun uzun yedi ölümcül günahı tartışmaya yeniden iten, o dönemde de herkesi yedi ölümcül günahın ne olduğunu araştırmaya, hatırlamaya zorlayan sadece konusuyla değil, aynı zamanda yönetmenin tarzıyla, oyuncuların olaya yaklaşımıyla gerçekten herkesi böyle kalbinden ruhundan vurmuş çok önemli bir film. Biliyorsunuz Amerika'da filmleri önden bir gösterime sokuyorlar. Seyirciyi açmadan önce fikirlerini alıyorlar vesaire. Orada hoş bir detay var. Şöyle ki salona dolduracakları kişilere işte küçük kartlar hazırlıyorlar. Filmin filmde kimler oynuyor, film neyle ilgili gibi böyle reklam babında Driving Miss Daisy'den Morgan Freeman ve ihtiras rüzgarlarından Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı Seven filmi diye mesela tanıtım yapıyorlar. Yani bu kadar büyük kötülük yapılır mı? Hani bir seyirciye düşünebiliyor musunuz? Böyle Bayan Daisy'nin şoförü filmini bir düşünün. Oradaki tam böyle Hollywood naifliğini, duygusallığını. Öbür tarafta ihtiras rüzgarlarının heyecanını ama çok böyle şablon bir, aşk, şablon bir aşk hikayesi vesaire düşünün. Sanki insanlar öyle bir film seyredeceğiz diye geliyor ve neyle karşılaşıyorlar? İlk önce bir spoiler alarmı verelim. verelim. Eğer filmi izlemediyseniz, izlemeyi düşünüyorsanız kesinlikle programımızın şu dakikasından sonrasına ilerlemeyin. Evet, filmi izledikten şimdi, sonra geri gelin. Evet şimdi bizi dinlemeyin, filmi izleyin ancak ondan sonra çünkü fena halde spoiler yani bütün filmi şu anda mahvedeceğiz yani, yani evet. bütün e, bilmek istemeyeceğiniz her şeyi size anlatacağız filmden sonra da birlikte hoş bir sohbet ediyor gibi kaldığımız yerden devam ederiz kamu spotumuzu da yaptık <gülüyor> <gülüyor> Adı bilinmeyen bir şehirde geçiyor. Bu şehir epey depresif, karanlık, yağmurlu, kirli hatta bozulmuş bir şehir olarak görüyoruz. Bunu Eşim Vuslatın tabiriyle David Fincher'ın Gotham olarak düşünebilirsiniz. Evet, güzel. Yani nasıl Gotham bir New York yorumu olarak çıkar karşımıza? Bu zaten neşka falan bir yerde. Ha, falan. Yani hepsi tabii bütün büyük, Amerikan büyük şehirlerinin bütün kirini pisliğini bir yere toplamaya çalışırlar. Gatım'da İsmini vermişlerdir, burada vermemişlerdir. Bir metropolitan diye geçiyordu polis beçlerindeki rozetlerinde evet. ama kesinlikle Hangi isimsiz bir toplama bir şey. Emekli olmak üzere olan bir dedektifimiz var, dedektif Somerset. Şehirden ve burada işlenen suçlardan artık bıkmış ve kaçmak istiyor. Emekliliğine sadece 7 gün kala genç, hevesli bir dedektifle partner oluyor. Bu dedektif şehre yeni gelmiş ve daha gelir gelmez zaten bir olay yerine dedektif Somerset'le tanışmaya gidiyor. Dedektif David Mills. İlk önce biraz çakışıyorlar. Öyle diyelim. Evet. Kişilikleri biraz çakışıyor. Zaten iki kişilik de çok farklı birbirinden. İlerleyen vakitlerde zaten bunu detaylı göreceğiz. Bir cinayet işleniyor. Bu cinayet diğerlerine pek benzemiyor. Obez bir adamın Masada spagetti sosunda ölümünden bahsediyoruz burada. Dedektif Somerset bunun daha sonra gelecek olan cinayetlerin habercisi olduğunu söylüyor. Fakat ne polis şefi ne de Mills inanmıyor. Evet. Abarttığını düşünüyorlar. Fakat çok geçmeden ikinci cinayet meydana geliyor. Ve bir süre sonra da birlikte çalışmaya başlıyorlar. Buradaki en önemli nokta bu cinayetlerin... Tıpkı Summerset'in daha sonra bulacağı gibi yedi ölümcül günahı işlediğini hı hı. görüyoruz. Evet. Burada şey de var. Mills kendini göstermek namına aslında kabul ediyor. Evet büyük bir davaysa yani madem böyle bir seri katil cinayetleri gibi bir şey olacak bir furyaysa bana verin ben hallederim diyor ben yaparım. Ama yüzbaşı diyor ki saçmalama dur bakayım daha tufol yok yumurta yok. Bu da daha fazla ısrar edince sana ben başka iş vereceğim. Hadi hadi git diyor. Evet doğru, cinayette diyor. ama bağlantılı çıkıyor. Aynen öyle. Gittiği yerde de ondan sonra eyvah ben ne yaptım diyor. Çünkü hani tabağına yiyebileceğinden fazlasını koymuş gibi oluyor. Şöyle de bir şey var. Şimdi ilk cinayete bakalım. İlk cinayet dediğimiz gibi obez bir adamın masasının başında... Pardon bir gireceğim araya. İlk cinayet konumuzla ilişkili ilk cinayet o ama... Aslında tanışma sahneleri olan ilk cinayetin bir alakası yok. Sahne önce bir açılıyor, bir cinayetle açılıyor. İşte bunun bir ihtiras cinayeti, aşk, şehvet cinayeti olduğu söyleniyor. Morgan Freeman işte takımını giymiş. Önce biz onu bir giyinirken görüyoruz. Ondan sonra da bir cinayet mahalline gidiyor. Eşi adamın beynini duvara sıçratmış. Bu sırada yerde yatan cesette Andrew Kevin Walker. Kameosu var orada evet. Filmin yazarı. Orada... Brad Pitt geliyor Mills karakteri ve orada tanışıyorlar. Ondan sonra beraber başladıkları işte ilk cinayet o ob adamımızın cinayeti oluyor. Evet adamımız oldukça kilolu ve masasının başında suratı spagetti tabağına gömülü vaziyette bulunuyor. Hatta Brad Pitt içeri giriyor bunun cinayet olduğunu kim söyledi diye e, soruyor ve Somerset henüz hiç kimse diye cevap veriyor. Ancak masanın altına eğildiğinde adamın ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu görüyoruz. Evet. Buradaki tuhaflıklar tabii çok fazla. Ev düzensiz, kirli bir ortam. Enteresan benim dikkatimi çekti. Bir insanın neden iki tane televizyona ihtiyaç duyduğunu pek anlayamadım <gülüyor> orada. Biri bana açıklamak ister mi? Üst üste konmuş iki televizyon. Herhalde ayrı ayrı programları aynı anda e, ...izlemek için yapılmış bir e, düzen olsa gerek. O, orada mesela o sahne bayağı dikkatimi çekti. Ayrıca altta bir kova var. Alttaki kovanın içi kusmuk dolu. Tabii bunu Mills buluyor ve hiç hoşlandığını <gülüyor> söyleyemeyeceğim. Evet. Bu, bu bir set yaratıyorlar, ortamı buluyorlar. Ondan sonra da bu seti birebir yapıyorlar hı hı. E, stüdyoda. Fakat orada kimsenin alışık olmadığı bir şekilde... ...yönetmen de, yazar da bir yandan Brad Pitt'te süreci çok destekliyor. O da işin biraz içinde. Setin birebir olmasını istiyorlar. Yani gerçekten olan ortam gibi ufak olmasını istiyorlar. Kameranın sığıp sığmaması onlar için önemli değil. Bir yandan da önemli. Yani geniş bir set olmasını istiyorlar. set Ve kamera sığamasını istiyorlar. O sıkışıklık olsun istiyorlar. O, ve o yüzden de o sahneleri çek çekmeni bayağı bir haftalar sürüyor. Bayağı zorlu bir süreç oluyor. Bir de şimdi şey de var, çok iyi bir sinemaydı bir defa Seven ve müziği arka tarafta işte gergin gergin gelmesi ve bir anda sahnelerin geçildiği anda seslerin değişmesi itibariyle de anlıyordunuz. İyi bir göstergeydi de aynı zamanda yani göstergeyi çok iyi kullanan bir şeydi. Küçücük bir odanın içerisinde çok şişman bir adamın yemek yerken ölmüş olmasının hikayesini anlatmak vuruculuğa direkt olarak hani FRP'ciler kulak şeyleri daha iyi biliyordur, artı iki artı üç veriyor. <gülüyor> Ve orada da şeyi de biliyorsunuz. Yani Dedektif Mills e, masanın altına eğilirken zorlanıyor. Çünkü Tabii. bir elinde bir tane klasör var. Klasörün içine notlar alıyor falan. Bir elinde fener. Bir elinde fener. E, tutunacağı yer yok. Etraf leş gibi. Bir yandan suç mahalli. Etrafı dağıtmamak lazım. E, şeyi kaldırıp bakacak. Ama yani sadece Nasıl iki var, tane eli var falan. Anlatabildim mi? O sıkışıklık, o düzensizlik, o ölmüş, e, beceriksiz adamın dünyası. Sadece renkle yapılacak ya da sadece dekorla yapılacak işler değil bunlar Hissediyorsunuz hepsini. Tabii hepsini bir arada kullanıyorlar. Zaten mesela şeyin ölü, ölü, obur ölümüzün cesedimizin makyajı 10 saat sürmüş çekimden önce. Evet. O sırada da bayağı ağızlık ve bir boruyla o bir spagetti varmış. sosunun içinde nefes alıyor. Yani orada o gerçekten öyle o makyajıyla var. orada yatıyor o sahne boyunca. Ve o, e ilerleyen yerlerde de var bir tane öyle bir psikopatlık. Yani çok ciddi bir sanat. Evet tabi tabi orada yani o sahneden siz zaten baya çok şey anlıyorsunuz. Mesela şeyler görüyorsunuz böcekler var ortalıkta kara fatmalar. Kara fatmalar normalde öyle ışık geldi mi filan öyle ortalıkta gezinmeyen yaratıklardır hepimiz biliriz. Hı. Onun için mesela bant kaplıyorlar çift taraflı bantlarla çerçeveliyorlar ki kaçamasınlar. Böyle baya ciddi ortamı gerçekçi kılacak pek çok numarayı çekip o sıkışıklığı o karanlığı hepsini Birebir kullanıyorlar. Kisliği evet. ve eskimişliği de tabii. Evet ve söylemeden şimdi atlamadan geçmiş olmayalım. Filmin jeneriğinden zaten aslında bütün bu süreç başlıyor. Evet. Bu ilk sahnelere gelmeden önce jenerik de kendi başına bir çağ değiştiren bir şey. Çünkü orada kullanılan tekniklerin hepsini boş veriyorlar. Para harcamamak için çünkü paraları bitiyor. Önce başka bir şekilde başlıyor film. Morgan Freeman şehir dışına çıkıp trenle uzun bir yolculuk yapıp bir ev arıyor. Çünkü bu şehirden ayrılmak evet. istiyor. Daha sonra uzun uzun o trenle dönmesi gerekiyor. O arada para bitiyor. O sahneleri çekemiyorlar. Hmm. Ve onun üzerine mesela jenerikteki o atlamalar, zıplamalar, yazıların kayması... Normalde ilk hazırlık sırasında olan şeyler bunlar düzeltilen şeyler. Her jenerikte o kullanılan teknik dolayısıyla olan şeyler. Mesela onları düzeltmemeyi seçiyorlar. Bir yandan da çok sonra karşımıza çıkacak John Doe karakterini... Bir eksikliğini hissetmemek için jenerikte biz aslında John Doe'nun defterlerini, John Doe'nun parmaklarını, o ortamın ne kadar pis, kirli ama bir yandan da ne kadar detaycı bir çalışmanın sonuçları olacağını daha jenerikten hissediyoruz. Bu söylediğimiz sahnede ve gel, filmin geri kalan bütün detayları da hiçbir zaman bu tutarlılığından vazgeçmiyor. Evet. Bu arada o defterleri yazdırıyorlar. Onu evet 15 bin dolar vermişler bütün o defterlerin bitirilmesi için. 2 ay sürmüş yazılması. Ee, Somerset'te şey söyler zaten 50 tane adam tutsak okutmaya kalksak 2 ay sürer diye. Yani. Evet. Ee, orada ciddiymiş galiba ama yazması düşünün, kaç kişi çalıştı? <gülüyor> Filmin yenilikçi olmasının bir şeyi de var. Yani sadece bir jenerik oluşturup geçmiyorlar. O zamana kadar denenmiş şey. 50 tane jenerik yöntemi var belki. Evet. Ama aynı zamanda da alttan alta gelen, özellikle bu filmin hikayenin anlatacağı karanlıkta yeni bir tür de ortaya çıkartıyorlar. Yani bir jenerik düşünün. Bugün sinemaya gittiğinizde 15-20 dakika reklam gösteriyorlar ya abuk sabuk işte <gülüyor> bilmem ne konutları, bilmem ne Maalesef. arabası. Bu jenerik kendi başına 2 dakika boyunca devam ediyor. Bildiğiniz fragman gibi oluyor. Ve hiç affetmeden, çekinmeden onu kesmeden, filmin arasına koymadan, film hadi başlasın daha sonra jeneriği veririz numaralarına falan girmeden son derece cesur, iddialı bir şekilde bir giriş yapıyorlar. Aynı zamanda da çok etkileyici bir jenerik sinema makinesiyle ve sinema makinesiyle yani o bütün sinemanın hepsinin dahil olduğu sinema dev makinesiyle. Sektörün hani makinanın yani... hepsi. Kayıt cihazından tut da ses kaydelerine yönetmenine kadar hepsini ben bir makine olarak tanımladım. Şimdi böyle bir komik metafor yaptım. Bütün sinema makinasıyla bu da yapılabiliyormuş gibi insanlar düşünüyorlar. Bugün e, herhangi bir üniversiteye gidin birinci, ikinci, üçüncü sınıfta bir jenerik hazırlanmasını isteyin. Emin olun ki çıkacak olan ilk iki üç işten bir tanesi Seven'ın karanlığında bir intro şeklinde olacak. O kadar da etkiledi. Ki bugün mesela American Horror Story'nin jeneriğinde de aynı izleri görebiliriz çok rahatlıkla. Hatta yani bayağı çocuğu gibi geliyor öyle izimiz değil Tabii artık. tabii canım yani. yani çok belirgin bir şekilde görebiliyorsun onu. Evet bunlar hem yönetmenin tabii tarzını belirliyor ama ya da yönetmenin tarzı bunu belirliyor. Ama bir yandan da bir takım çalışmasının gerçekten sonucu nasıl bir takım çalışması bu şeyden bahsetmiyorum rutin yönetmen yapımcı vesaire çalışmasından değil. Parasızlık da mesela takımın bir üyesi. Bunlar çok önemli şeyler Amerikan sinemasında. Sizin bir noktada bir şey çekiyorsunuz. Para bitiyor tamam onu yapamadık diyorsunuz vesaire. Bunlar bir yandan yaratıcılığı da ateşliyor. Ama bazı takıntılı noktalar var. Mesela burada Fincher'ın yaptığı çok önemli bir şey var bu. İlk tanışma sahnelerinde Somerset ile beraberce cinayet mahallinden çıkıp ilk diyaloglarını gerçekleştiriyorlar. O bilinmedik şehrin cinayetin işlendiği binanın önünde. Hı hı. Ve orada biz 3-4 dakika boyunca tek çekim seyrediyoruz. Ve bunun tek çekim olması tamamen yönetmenin isteği. 27 kere filan çekmişler o sahneyi. Aralıksız hiçbir zaman kesme yapmamış olması. Orada o hem o şehrin hem de o ikilinin ilişkilerine o uzaktan, o alttan bakışı atmak istediğini görebiliriz. Ki burada da e, enteresan bir şekilde Somerset'in... Melis'i sorguladığını görüyoruz. Yani daha doğrusu e, motivasyonunu sorguladığını görüyoruz. Neden o şehre geldiğini sorguluyor. Yani neden özellikle o şehre atanmak istediğini evet. e, soruyor. Benim orayla alakalı bir tane söyleyeceğim bir şey var. Aslına bakarsanız iki tane şey var. Birisi David Fincher müzik kliplerini falan çekiyor. İlk yaptığı şeyler daha kısa işler ve klip yani adı, adı üstünde klip bunlar. Parçalar çekiyor. Hani tek çekime ne kadar yatkın, tek çekimi ne kadar sever belli değil. Çünkü kısa çekmenin, parçalar çekip onu birleştirmenin, kurguda, montajda vesaire de e, getirmiş olduğu nimetler var. E, bunlardan yararlanmak yerine kendini aşmaya yönelik bir başka günah işliyor gibi geliyor Hı -hı. bana genelden bakınca. İkinci söyleyeceğim şey de, aslında dedektif, yani bizim kahramanımız kim? Ben o noktada bir karışık vaziyetteyim. Hiç tanımadığınız bir şehre geliyorsunuz kardeşim ve o şehirde kimse de tanımıyor. Çünkü öyle bir şehir yok. Birincisi. O şehirde yani o şehri tanıyan kişiler sadece o şehrin içerisinde fiksiyon olarak, kurgu olarak, yaratılmış olarak yaşayan tipler. Dedekli Somerset bilmem diye. Şimdi... Özellikle kimsenin tanımaması için Yağmur'un kullanımını da tamamen aslında böyle perde gibi kullanmışlar. Yani belki New Yorklular bile New York'ta çekilen sahnelerin orada olduğunu tanıyamasın istiyorlar. Evet. Bu tek çekiminde de kullanmasının en önemli şeyi arka planı pek göstermemeye çalışması. Bir duvara dönük çekiyor. O da bir detay. Bir de zaten yani baksanız da göremiyorsunuz. Çünkü e, yağmurdan kaçan adamlar var orada. Somerset'in o Fetur şapkasının ucundan aşağı yağmur süzülüyor. Evet. Gözü oraya yakalıyor. Arkada tabela olsa da olmasa da fark etmiyorsunuz. Böyle bir hikayeyi anlatmaya başladığınızda tamamen yabancı, okuyucunun tamamen yabancısı olduğu bir dünyaya girerken kahramanınız kim olur? Bir yazar refleksi olarak işinde ABC'si gereği artık ilk kural gereği genelde hikayeye dışarıdan giren kişi olur. Yani biz orada David Mills karakterinin genç Brad Pitt'in oynadığı dedektifin gözünden ya da onun öğrendiği kadarıyla Şehri tanımamız falan gerekebilir. Fakat Fincher burada alıyor eline sopayı. Hayır böyle olmayacak diyor. Baya bizim kahraman Somerset oluyor. Somerset aksi gibi Mills'i tanımaya çalışıyor. Mills'i yani, tanısa ne olacak ki? Yani adam emekli olmak üzere. felin çemberinden geçmiş, başından 50 tane iş geçmiş. Ve artık ya lanet olsun şehri de, bilmem nesi de, de deyip Gidecek bir adam o şeyi sorguluyor. Ne arıyorsun burada birader diye? Orada aslında şimdi şöyle bir şey var. Bana göre ikisi de filmin baş karakteri. Neden diyeceksin? Birbirlerine zıt karakterleri var bir kere. Bir, aynı zamanda birbirlerini tamamlıyorlar. Aynı zamanda birbirlerinden çok şey öğreniyorlar. Hı hı. Ve en nihayetinde de birlikte çözüyorlar ama birlikte mahvoluyorlar. Zaten o yüzden de aslında filmin kahramanı John Doe arkadaşlar. Bir yandan da onu söylemek <gülüyor> gerekir. <gülüyor> evet. Her şeyi bilen o. Şey bir gibi. şey daha var ki her şeyi ayarlayan, onları o şekilde davranmasını sağlayan, her şeyi götüren, ilerleten bir yandan da Jonathan Doe. Kahramanı değil de motoru diyebiliriz. O lokomotifi derler ya herkesi peşinde sürükler böyle alıp götürür dediği. Tabii tabii ama yani ben onun kahraman olarak yaptığını da düşünüyorum şahsen. gözünden görüyoruz. Ya da hikaye, ya da şehir, ya da olgu. Yani film bize ne anlatmak, neyi göstermek istiyorsa kulağımıza ne fısıldıyorsa. Bunun katman katman açıldığı anda kimin gözünden görüyorsak, kimin yanındaysak kimle beraber şahit oluyorsak o adam demeye çalışıyorum. Şimdi başlangıç itibariyle dediğim gibi ben milsten beklerdim fakat e, Somerset'e ağırlık kayıyor. Bir yerden sonra dediğim gibi John Doe bunların ikisini de çok fena yendiği için başka bir tabir kullanmak istemiyorum. Çünkü bayağı Kapıt Master gibi oynuyor bunlarla. Bunları yendiği için bunların ikisi de aslında bizim hikayeyi katman katman açan kahramanlarımız haline geliyor. Yani bizim kameramız, bizim gözlerimiz oluyor. İzleyicinin gözleri oluyor. Benim düşüncem, çok iddialı bir şey söylediğimi düşünmüyorum ben John Doe kahraman derken. Hani öyle gelmesin. Bunun sebebi şu. Bana sorarsanız biz zaten John Doe'nun şehrinde yaşıyoruz. Biz yani gördüğünüz o bütün o kir, o pis vesaire bütün o günahları net görme sebebimiz zaten John Doe'nun gözünden gelişiyor. Her şeyi John Doe yapıyor, her şeyi John Doe hayal ediyor. Senin dediğin çok doğru galip sayfaları açan meselesi doğru bence. Sayfaları açan John Doe değil, sayfaları açan Somerset ve Mills. Evet. John Doe sahneyi hazırlıyor. Evet. Gerisi oynuyor tam da işte bir puppet master ve o evet. yüzden... Bence John Doe, Seven filminin kahramanı. Senin söylediğin şeyin sebebi de Walker'ın New York'ta geçirdiği o bunalımlı zamanın yansıması olabilir. Çünkü o da New York'ta aslında bir John Doe gibi e, izliyor şehri. Evet, evet. Orada benim küçük bir şerhim olacak. Şimdi bunlar sorgu odasında konuşurken şey diyorlar ya adamın 5 yıl öncesine kadar kaydı yok. Şimdi o düşündürücü bir şey. Dışarıdan mı geldi, şey mi oldu? Orada iyi bir eğitim aldıysa, ki mümkün. İyi bir katılık okulunda okumuş olabilir. Çünkü orada zenginler de var. Hı hı. O cezalandırdı avukat ve onun yaşadığı çevreyi vesaireyi düşünün. Yani düşkün ya da değil. Sonuç itibariyle çok zengin insanlar da var. Orada mı doğdu, orada mı yetişti? Yoksa bu şehre geldiği için mi bu günah kumpasını planladı? 5 evet. yıl önce aksiyonu mu geçti? Yoksa 5 yıl önce şehre mi geldi? Gibi bir şey bırakıyor. İyi bir hikayenin birkaç tane ölçüsü var bize göre. Hep söyleyip duruyoruz. Aslında çok statik kurallar icat etmeyelim kendimize. Bu nedenle çok şey yapmak istemiyorum. Belli kalıplara kendimiz yaratsak bile o kadar bağlım kalmamak gerektiğini de bir yandan düşünüyorum. İnsan kendini sorgulamalı çünkü. Bu nedenle de hani söyleyeceğim şey bana şu an çok doğru geliyor. Son 5 yıldır doğru geliyor. O Hı -hı. nedenle Hı -hı. söyleyip duruyorum. Canavarın gösterildiği saat, ortaya çıkış saati mesela. İki saatlik bir filmden bahsediyoruz. Burada 127 dakikalık. Evet. Canavar kaçıncı dakikada? 90. dakika. Aynen öyle. Çok iyi bir gösterge o. Onu bir lineer bir düzleme koyduğunuz zaman, başını sonunu işaretlediğiniz zaman, ne kadar sağdaysa, yani pozitif bir şeyden, düzlemden bahsediyorum, ne kadar sağdaysa ben ona bakarken, bence o kadar sağlam oluyor. Kaldı ki ilk karşılaştığımız zaman, benzetemiyoruz da. En sonunda ben, ben mesela 95'te, sinemada o şeyden kaçıp, Lisede okuldan kaçıp hı hı. Süreyya sinemasında izlemiştim. Ambiyansı düşünün zaten. Kadıköy Süreyya sinemasının Süreyya olduğu zamanlarda orası. Ve Taş gibi bir filmi izliyoruz. Kapkaranlık bir şey. Ne kadar etkilenmişiz. 15 yaşındayım. Aklımda bazı şeyler var ama yani bunların hiçbiri yok. Çok evet. da iyi bir iş. Oradaki beni düşünün. Ben ilk başta bu Dedektif Minas'ın kafasını levyeyle vurduğu sahne var ya. Ayağıyla vurdu diye hatırlıyorum. Birincisi. İkincisi kaçan adamın hiçbir şeyi belli değil. Kafasında evet. bir şapka var tamamen örtüyor. Hayalet kovalıyorsun gibi. Evet. Bir anda oradan biliriyor bir anda buradan. Evlerin içerisinden geçip gidiyor. Bir ateş edemiyorsun o sana ediyor falan gibisinde. Ve en sonunda da. Aa, işte bir an hissediyorsun diyorsun tabii, arkada. Tabii, bir de bir de yağmur yağıyor. Öyle böyle değil. Adam her şeyi doğru yaptığı halde. Çok taktik bir şekilde tabancasını tutuyor kullanıyor vesaire. Onu yeniyor. Ve John Doe'nun ortaya çıktığı yerde. Ben mesela baktım bu mu lan John Doe dedim yani. Çok iyi hatırlıyorum. O kaçış sahnesi de çok önemli. O film için arkadaşlar çoğu filmde görmediğimiz yine bir ilk bir şey yapılmıştır orada. O kaçış sahnesini, o hissettiğiniz o heyecan, o doğaüstü üstü gelmesi vesaireyi hissettiren şey biraz da şu. Amerikan sineması için konuşuyorum ağırlıklı olarak ama genelde kovalayan polis bu tarz kovalamaca da sanki böyle eliyle koymuş gibi sürekli bilir adamın nereye kaçtığını. Adam döner bu da peşinden döner sen o, orada. Biz bu Seven kovalamacasında ise şeyi göremiyoruz. Sürekli kesinlikle yani gerçek bir insanda olması gerektiği gibi bir e, kovalamaca sahnesi çekilmiş. Evet. Bir türlü adam sağda mı solda mı kapıdan mı çıkacak aşağıda mı yukarıda mı bir türlü bilemiyor. Ve bunu yaymışlar o sahneye. Sürekli bir kuşku sürekli bir an başka bir yerden biri bana saldıracak kaygısıyla ilerleyen bir polisi evet. gördüğümüzde Bizim de onunla özdeşleşmemiz çok daha kolay oluyor. Kovalamaca sahnesi de bizler için çok daha doğru oluyor. Hani sordun ya 5 senedir mi burada e, yoksa 5 sene öncesi de var mı hmm. vesaire. Bence John Doğu o şehirde doğup büyüdü. Neden diye soracaksın. Biz aslında senin ilk başta söylediğin gibi John mağarasına giriyoruz. Yani 90. dakikada aslında... Oranın sahibi çıkıyor ortaya. Evet. Orası Jondoğun şehri. Şehir. O şehir Jondoğ böyle şey buluyor, vücut bulup kalkıyor aya, e, diyor, gelin bakayım buraya. Jondoğun iddiası da bu ama bence Somerset yaşıyor orada. Somerset'in memnun olmadığı bir şey. Yani Jondoğ bütün şehri kolektif olarak ifade etmiyor. Aksine şehrin belli bir kısmının, şehrin geri kalanından intikam alma hissini ruhunu anlatıyor. Hı hı. Ve Samurset mesela kendini o şehirden görmüyor ama bırakıp da gidemiyor. Meşhurdur ya İstanbul'da doğup büyüdüyseniz hep bir kaçış planınız vardır. Özellikle ben yaş, yaştakiler 25 yaşından beri yapıyoruz bunu. 10-11-12 sene falan oluyor. Herkes bir doğuya git, şey güneye gitmek ister. Herkes bir Ege yapmak ister. Oraya yerleşeceğiz der bilmem ne. Ama Samurset oraya ait hissetmiyor kendini zaten. Gitmiyor ama. Bir... Gitmiyor. Ama kaçmak istiyor. Yok. Kaçmak istiyor ve bunun için eyleme geçiyor. Gidemiyor yani. tabii. Gidemiyor. gidemiyor. İşte sıkıntı orada. İstanbul'un derdi de odur mesela oraya gitsek o gene bir kaşıntı olacak yaşayamayacak bile belki geri gelmiş olacak. Büyükşehirlinin bir mutsuzluğu vardır ya ne bırakırsın ne sevebilirsin gibisinden. Evet özellikle zaten bu New York klasiğidir en sonunda Daredevil dizisinde uzun uzun bunu işliyorlar. Daredevil'ın en önemli şeylerinden biri oralılar bir türlü New, New York'tan o Devil's Kitchen'dan çıkamıyor. Ne yaparsa yapsın çıkamıyor bu da zaten bir New York benzemesi bir şehir olduğu için. Burada arada Kitchen diye düzeltelim. Şey, evet, Davos dedim değil mi? Kitchen's Devil diye geçiyor ya. House They're Kitchen, devil'dan. House <gülüyor> kitchen, house kitchen. Oradaki kovalamaca sahnesinin bir şeyi daha var. Bir defa o kovalamaca değildi galiba. Zaten teknik olarak öyle adlandırmak doğru değil. Kaçıyor, merdiven başında duruyor ve ondan sonra Mills etrafı kontrol ettiği halde kafayı uzattı anda tak tak iki tane mermi patlıyor. Kaçıyor ama kaçmıyor. Kontrollü bir kaçış var. Yine evet, zaten evet. her şey kaçanın kontrolünde çok ilginç tuzağa düşürmeye çalışıyor hala hala hala ve düşürüyordu. Evet. En son yakalıyor da. Her şey benim kontrolümde. Ben istemezsem burada olmaz. Siz yürüyemezsiniz burada, geçemezsiniz gibi bir şey var. Ama o kırılma anının oldu yer. Yani. yani o zamana kadar zaten o adamın oyununu oynamışlar. Oyunu bozuyorlar. Fakat oyununu bozup adamın açığını gördükleri halde hala yenemiyorlar. Çünkü orada bir yenmek, da şeyi de var. Karşılıklı bir birbirlerine evet. karşı bir şeyi de var, zorlaması da var. Evet, ama yani hiç şansları yok aslında bir süreçin sonunda bunu görüyoruz. Hmm. Bir trivia vereyim bu sahneyle ilgili sonra devam edelim. Bu kavalamacı sahnesinde arabayla e, arabaların üzerinden koşturma sahneleri sırasında bu sahne filmin başlarında çekiliyor. Kronolojik çekmiyorlar biliyorsunuz filmleri. Bu sahne filmin başlarında çekiliyor bu dış dış çekimler ve orada Brad Pitt düşüp camda kolunu yaralıyor. Filmin devamında yani o sahnenin devamında biz onu hep alçılı görüyoruz ama aslında ondan sonra çekilmesi gereken pek çok sahne var. Ve karakol sahnelerinin neredeyse tümünde Brad Pitt aslında kolu alçılı. Alçıyı elinin üzerinden alıyorlar. O eli içinde alçı var. Sürekli elini ya cebinde tutuyor diğer karakol sahnelerinde. Ya dışarı çıkardığında böyle mor olmuş elini aslında görebilirsiniz. Ee, alçının sıkışıklığı içinde. Karakol sahnelerinde, kendi odalarında o telefona bakma sahnelerinde, komiserin bunlarla konuştuğu bunların hepsinde Brad Pitt o yaralı koluyla oynamış. Böyle de bir e, bilgiyi araya sıkıştıralım. Evet. Zaten o sahnede yaralanması gerekiyormuş diye de ben de bir şeylik yapayım araya. Ee, ama o kolundan yaralanmaması gerekiyormuş. Hatta kolundan yaralanmaması Evet. Yani herhangi bir yer olabilir. Yaralandı gibi bir şey olması gerekiyor. Soharset'in İlk cinayetten sonra devam edecek tahminini gerçekleştiren ikinci cinayet var. Grit yani hırsın, hırs adıyla işlenen cinayet. Evet. Burada şehrin çok tanınmış bir avukatı öldürülüyor. Öldürülme şekli İngiliz gene bağlanıyor. Bağlandıktan sonra başına silah dayanıyor. Ve kendi etinden, istediği bir yerden, yani kendi istediği, seçtiği evet. bir yerden et koparıp terazinin üstüne konması istiyor John Doe kendisinden ve bu love handle dedikleri hani vardır ya şu yanlarda böyle evet. gereksiz evet. gibi duran şeyler evet, evet. <gülüyor> kısımlar orayı kesmeye çalışıyor orayı kesmeye en çalışıyor en gereksiz o geliyor adama çünkü evet fakat hı. en çok kanayan yer olduğu için ne yazık ki kan e, kaybından bir de kocaman ölüyor. doku o yani e, derinin bir organ olduğunu unutmamak lazım o canlı bir şey e, oralar hani çok ve balk görünüyor yani kes bir şey olmaz falan. Tabii Hı. kes de güzel kardeşim. Yanında iğne iplik varsa kes. Orayı kapatamazsan durur gidersin. O sahnede gözümüze hemen çarpıyor. Orada daha önce aslında bir sahne önce Glutton'u da e, oburlukta. Buzdolabının arkasında duvarda yağla yazılmış Glutton'un altında bir not bulunuyor. Bu notun John Milton'ın e, Paradise Lost'undan alındığını biz bir sahne önce görüyoruz. Long is the way and hard that are of hell leads up to light. Yani bu aydınlığa, cehennemden aydınlığa çıkmak için çok zor ve e, uzun bir yol var gibi çevirebileceğimiz bir cümle geliyor. Hemen ardından greed'te de biz yeniden bir cümleyle karşılaşıyoruz. O cümlede one pound of flesh, no more, no less, no cartilage, no bone, but only flesh. This task done and he would go free. Burada da işte bir pound, bir okka aslında et. Ne eksik ne fazla. Ne eksik Ay. ne fazla, ne işte bir kemik, ne kan, sadece et. Ve bunu yaparsa kurtulacak yazıyor. Bu Shakespeare'in Venedik tacirine bir atıf. Shakespeare'in Venedik tacirinde çünkü Shylock. Orada çok güzel bir hikaye var. Shylock adlı Yahudi tacir başka bir Venedikli Hristiyan tacirle arasında bir borç alma verme işi oluyor. O da işte Shylock tefeci bir de işin üstüne şey Yahudi. O Hristiyanlığın önemli olduğu ve Hristiyanların daha üstün olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Orada paranın karşılığında sözleşmeye öyle bir ek yapıyor. Diyor ki eğer diyor parayı ödeyemezsen diyor bir okka etini alırım diyor. Ve mahkemeye düştüklerinde karşı taraf parayı ödeyemeyip e, orada avukatlığını yapan e, Porsche'ya karşı tarafın Şaylok ben illa eti isterim illa eti isterim diye tut, tutturunca tamam diyor tamam diyor o zaman diyor alsın eti diyor. Yalnız diyor sözleşmede var sözleşmede var diyor bu sözleşmede kan yok diyor. Kan olmadığı için diyor eğer Hristiyan'ın bir damla bile kanını akıtırsa o zaman diyor bütün malına mülküne el koyarız canını bile alırız. Biz bu Yahudi'nin diyor. Burada şey geriye kaçmak zorunda kalıyor gibi bir sahneye. Atık var, var. Çok ciddi bir gönderme var. Bayılıyorum. Ben bu filmlere bayılıyorum. Bu kadar detaylı bir literatür taraması yapan filmler benim gözümde bütün tarzlarının yanı sıra başka bir yere gidiyorlar. Çok tatlı bir yere gidiyorlar. Derin incelemeye açık ve gerçekten içi dolu dolu oluyorlar. Biz bir anda... Dante Alighieri'nin infernosundan, cehenneminden bu günahları detaylı bir şekilde görüyoruz. Bir diğer tarafta John Milton yani İngiliz tarihinin en önemli şairi kabul edilen ismin Paradise Lost kayıp cennetinden hemen bir cümle görüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bu şeyin daha sonra Alighieri'nin ilahi komedyasını resimleyen Gustav Dore'nin evet. resimleriyle biz bunları görüyoruz. Bu da çok önemli. Adam öldükten 150 yıl sonra filan o şeyler yapılıyor, resimler yapılıyor. iş fakat bugün doğru kimse bilmez. Kimse yok. doğru Ana bilmemesine şeyim. rağmen o doğru etti görmeden belki. evet, doğru görmeden de ilahi komedi okuduğunu kimse anlamıyor. Evet. Bunlar çok etkileyici atıflar ve bunlar çok önemli adamlara etkilerini biz burada hissediyoruz. Yani batı kültürünün bir yandan da böyle güzel bir gücü var. Yani hem seviyorlar hem kendi kültürlerini öne çıkarıyorlar ama bir yandan da doğru kullandığında çok etkileyici oluyor. Şimdi sen John Milton'dan filmine alıntı koyuyorsun. Kim bu John Milton? John Milton ülkenin en önemli şairi, politikacısı yani 1600'lü yılların en önemli ismi. 1608-1674 arasında yaşıyor. 1667'de Paradise Lost'u yazıyor. Adam İngilizce konuşuyor bakın Milton. İngilizce, Latince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, İtalyanca, İspanyolca, Aramice ve Süryanice bilen bir adamdan bahsediyoruz. Bir devlet adamından bahsediyoruz. Şimdi bu adamın yazdığı şiir burada yer bulduğunda ben şey görüyorum. Filme bu bir değer katıyor. Evet. Filme bir derinlik katıyor. Dante Alighieri bir şey aynı şekilde. Daha sonra Ernest Hemingway'den bir şey gelecek aynı şekilde. O kültürün yüzyıllara yayılarak atıflarla etkileşim kurması bence çok keyifli. Ama bu bir gelenek de getiriyor ya yani gerektiriyor. Bizde mesela Bravo. ufak ufak şimdi şeyler olmaya başladı kitaplarda da filmlerde de özellikle bu cinsileşirlerle beraber Kur'an'dan ayetler bakara makara tadında bulunup bulunup aa bak isim de güzelmiş bunu sinema filmi de yaparız falan diye evet. kullanarak bir alıntı yapmaya başladılar şimdi başlangıçlar kötü olabilir ama bir iki tane aklı başında adam çıkarsa çok güzel şeyler yapabilir kesinlikle birincisi şey alıntıyı doğruyu kullanmak değerli onu onu ona, oraya geliyoruz haklısın evet mesela düğümler öyleyen Kadınlar kitabı var Ece Temel Kuran'ın ismini aldığı, hikayenin ortasına konulduğu şey. Felak Suresi'nde geçen bir, bir ayetten, bir kısmından yola çıkarak oluşturmuş olan bir isim, alıntı. Hoş da bir şey çünkü bir, bir şey bırakıyor geride. Başka insanları da cesaretlendiriyor ve geriye dönük olarak alıntılar yapılabiliyor. Türkiye'de alıntı deyince aklınıza gelebilecek 2-3 tane alıntı var. Bunları da Barış Manço falan yapmış hı hı. sağ olsun. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Şeydi. O da kanunen ya da Yavuz'un olması lazım tam hatırlamıyorum. Kanuni, Kanuni mi olabilir? Yani. Hı hı. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Evet. Olmaya devlet cihanında bir nefes sıhhat gibi. Gibi böyle alıntı var ki daha ne laflar var Fatih'te şunda bunda. Bizimkiler daha henüz keşfedemediler. Ben hemen başka bir şey söyleyeceğim. Bu Gramaç hadisesiyle alakalı. Evet. Birincisi Testere filmi. Seven filminin çocuğudur DNA'sını taşır diye bahsetmiştik ya. Bu cinayet ve daha sonrasında kibir cinayeti aslında bakarsanız testereyi ateşleyen cinayetler gibi geliyor bana. Kendinden ne verebilirsin buradan kurtulmak için gibi bir dilenma var ortada. Bir muamma var ve bunu da yaratıyor. Yani bir tanesinde intihar etmeyi seçiyor diğerinde hesap edemiyor kendi kendini ölüyor. O çarpıklık... Testere filminde daha rafine bir şekilde tekrar gündeme getiriliyor ve e, bir ve ikinci filmde özellikle kendini buluyor. Aslında bir şeye sebep olandı gene buradaki Seven. Evet ki zaten üçüncü film ya da dördüncü filmde de solda aynı yerden et kesmeye çalışır. E, öyle de bir şey vardır. Kadın Göndermek. kolunu keser. Hı. Şey göbeğini kesmeye çalışır adam. Aynen daha mantıklı bu arada kanamayı durdurmak için. <gülüyor> üçüncü cinayet. Enteresan. Yani beni en çok etkileyen Sahnelerden bir tanesiydi. Hani avukat... Hani obeze bir parça iğrenme duydum. Avukatta zaten çok fazla bir şey görmedik. Ama üçüncüsü hmm. yani insanın rüyalarına girer. Cinayet Cinsli. olmayan cinayet. Cinayet olmayan cinayet. İşte işin enteresan yanı o. Hmm. Bir eve giriyorlar. Evde bütün her taraf kokularla dolu. Bu araba, araba kokularıyla, kokularıyla hmm. doldurulmuş. Kimi yerlere atılmış tekrar yenilenmiş. Hmm. Yatağın üzerinde ceset var. Şey... ...birisi saklanıyor zannediyorlar... ...açıyorlar bir bakıyorlar ki... ...erimiş gitmiş neredeyse iskelet olmuş bir adam... ...ölü zannediyorlar... ...fakat tam kontrol ederken... ...adamın canlı olduğu ortaya çıkıyor... Evet. ...meğerse bir senedir yatağa bağlanmış adam... Evet. ...ve işin enteresan yanı... ...adama bakmış... Tabii. ...adama sonda takmış... Serum takmış, antibiyotik, antibiyotik yapmış. E, elini kestiği için tabii iyileştirmiş. E, tabii tabii. Bir de yatak yaralarından da enfeksiyon olmaması için antibiyotik vesaire yapıyor adama. Evet. Şimdi oranın sahne tasarımcısı çok ilginç bir adam. Hatta e, bir şeyde okumuştum. Oburluk kısmında mesela bir otopsi sahnesi varmış. İlk önce bunu tasarlamışlar, 10-15 saatlik falan bir sahne hazırlanmış vesaire. E, makyöz ve aynı zamanda sahne tasarımcısı e, ismini şu an hatırlamıyorum not, not almamışım daha önce kendisi de bir otopsiye girmiş olduğu için e, ya çok güzel düşünmüşsünüz ama bu sahneyi de yazan da gene aynı senaristimiz Andrew Kevin Walker ama bu, bu iş böyle olmuyor o yüzden çok yanlış bir yere gitmeyelim şimdi güzel bir hava yaratmak için kendimizi gülünçerle düşürmeyelim demişler orayı kesmişler burada da gene sahne tasarımcısı işi biliyor Nereden hasta olunur? Neresi yatak yarısı yapar? Yatak yarısına karşı ne konulur? Havalandırma öyle şeyler. Yani o, bu yeni gotik bunlar tamam mı? Bu ürkütücü bunlar. Bir de geçmişten gelen gotik değil bu. Çarpıcı olan da o zaten. Arabaya astın, koku bir de cinayetin neredeyse ikinci dereceden en kuvvetli silah haline dönüşüyor. Tamam mı? Bu çarpıklık var ya adama takla attıran şey zaten o. Böyle koltuğa yapıştıran seni böyle. O nedenle... Alt üst oluyorsun. Ondan sonra şey geliyor tabii. Söyle adına. Bu ibret gibi olmuş artık canlı cenaze şeydeki adam. Evet. Öksürmeye başladı, Nefes almaya çalışıyor. Böyle kıvranıyor. Ve herkes oradaki. Ben sinemada çok iyi hatırlıyorum. Herkes haşat olmuştu. Tabii. O kapkaranlık ortamda. Yakın zamanda izledik işte tekrar. Ee, orada gene aynısı. Ha, o sahne mi geliyor olduk hatta. Öyle unutulmaz bir şey yani. Bir de şey var. Şimdi mesela bunu oynayan aktör gerçekten çok ince ve şey genç bir delikanlı. Hmm. Yönetmen şakayla karışık bir iki pound daha versen süper olur diyor. Hmm. Hakikaten de altı pound daha kaybedip öyle gidiyor mesela sete. Evet. Böyle bir şey var. Evet. Makyöz özellikle ağız bölgesinde işte o dişleri abartarak şey yapıyor ki o canlı cenaze ifadesini versin evet. Evet. diye. Bunun haricinde bu arada bu cinayet slot Yani tembellik evet. Filmin burasında katilin ne kadar Sabırlı Ne kadar sistematik Ne kadar planlı detaycı. detaycı Olduğu ortaya çıkıyor Zaten Somerset de burada Katilin ne kadar tehlikeli olduğunu söylüyor Çünkü buna sadece deli deyip geçemezsin Bu adam her şeyden önce işte Sayıyor işte Detaycı vesaire vesaire Ve diyor sabırlı bu en, yüzden tehlikeli. Ve dedicated diyor. Dedicated tabii tabi, şey adammışlık o. da adamış, var. Tabi, kendini adamış. vermiş bu adamın başka işi yok diyor. hafta sonu yok bu adamın diyor. Yani kelimesi bir onu sene, söylemedi ama. Bir sene bir sene adamın şeyini tabi buluyorlar tabi, ya. Tam işte, bir sene aynı resmine birinci hı. yılın devrinde bulmaları çok etkileyici, etkileyici. geliyor. Bir de geç olarak. geliyorlar. En son üç gün evvel çevirilmiş ya fotoğraf. Evet. Yani bunlar üç gün evvel büyük ihtimalle o ilk slotu bulacaklardı. Şuydu buydu help me işte yani e, bu bizim... Avukatın, avukatın şeyindeki duvarındaki evet yani aslında yetişemiyorlar adama da bir yandan en Adam son gün önce çekilmiş falan tamam mı yani dün çekilmiş değil 3 gün evvel diyor evet, ve evet. geri geliyor tekrar kontrole geliyor yani e, belki de bir önceki gün bulumalarını ya da daha önceki gün bulmalarını işte, falan şey yapıyor ama işte help me'yi anca anladıkları için John Doe'u üzülüyordur orada ya of çalış çabalı yani anlamıyorlar sattıklar. Çünkü tam bir hani tam doğru günde bulduklarını ben hep düşündüm yani çünkü tam bir yıl geçmiş bir yılda bir gün ya da bir saat geçmiyor. Tam başladığının evet, ben de öyle bir yıl ertesinde o gün buluyor yani help me'yi buluyor ertesi günde onu bulacaklarını hesap etmiş gibi geldi bana hep. Anladım. Bir de şeye soruyorlar ya ev sahibine soruyorlar ya yani hiç şüphelenmediniz Eli, mi hiç şey çıktı çıkmıyor etmiyor ya o, o da işte bir parasını, şehir korkusu. Parasını Aa. tıkır tıkır ölüyordu diyor. Hiç kimse neden şikayet ha. gelmiyordu diyor. Mesul. İşte eskiden nasıldı bir mahallede herkes birbirini tanırdı. Herkes kapısının önüne çıkardı mesela. Şu an burada akşam olmak üzere güzel bir akşam güneşi var. Herkes kapısının önüne çıkardı. Çekirdek çitlerdi. İşten geri dönen insanlar kapının önünde bir bardak çay şey içerdi. Sohbet ederdi bilmem ne. Ee, tabii böyle romantize ediyorlardı. Eski zamanına ne kadar hoş olduğunu biz biliyoruz. Neyse, şimdi apartmanlarda mesela ortalama 20 aile yaşıyor. Bir evin yerleşkesinde. Yani iki ailenin yaşayacağı yerde 20 aile yaşıyor. Birbirlerinden haber yok. Üst katta biri ölse en fazla yere düşerse duyarsın falan gibisinden. Bir hava oluşuyor. Birbirini tanımıyor insanlar. Evet. Kesinlikle kimsenin kapısını çalmıyor ki. Ben Aynen de mesela öyle. burada apartmanda en fazla tutsan tutsan 4 kişiyi tanıyorum yani. Aynen öyle. Bu şey işte, bu büyükşehir korkusu bu. Hı. Kalabalık korkusu bir evet. anda. Yani böyle kalabalığın içerisinde... Böyle yalnız kalmak. Kayboluyorsun. Aynen öyle. Sadece kaybolmuyorsun. Yalnız başına kılıyorsun. Yani nasıl bir adaya düşmüş gibi oluyorsun ya. Bakkaldan falan başka kimseyi tanımıyorsun resmen. Anlatabildim mi? O da sağ olsun işte kötü bir adamsa. Midnight Midtrain'deki gibi gibiyse gitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabildim mi? Buradan şeyi araştırmaya başlıyorlar zaten. Evet. Yedi ölümcül günah nasıl vardı bu adam diye. Çünkü bir şekilde bunları öğrenmesi lazım. En nihayetinde kütüphaneye gittiğini düşünüyorlar. O da zaten Miles'in söylediği bir laftan çıkıyor. Evet. Yani bu adam en fazla kütüphane şeyi olan bir adam. Kütüphane kartı olan herkes Yoda değildir diyor. Orada da Star evet. Wars'a bir atıf yapıyor. Filozof olmaya gerek yok Kitap okumakla bir ilişkisi yoktur gibi. O aslında kültüre bir... Kendi durduğu yerden o e, yapıyor. aşağılama yapıyor. Çünkü zaten öyle bir işte o, o orta Amerikalı bir bilgisiz, cahil bir imaj çiziyor. Sinirli, kendini göstermeye sabırsız. çalışan evet. sabırsız bir tarzı var bilmiyor. Tabii. İşte zaten kitapları okumaya çalıştığında hiçbirini Kafa anlamıyor. Oldu. O yüzden hani özetlerini, özetlerini <gülüyor> okuyor falan öyle bir tipi canlandırmış. Ama evet. o birazcık da şey de var tabii. Aşağılık kompleksini de gösteriyor. Orta bir, Amerikalı şudur budur falan. Tam nereden geldiğini de söylemiyor. Belki kuzeyinden gelmiştir ama küçük şehirlinin büyük şehirli karşısındaki o çekinikliğini gösteriyor. Evet. Bu arada Morgan Freeman'ın oynadığı Somerset karakteri de nasıl bir büyük şehirlidir? Hani biz burada... Arada kendi aramızda makarasını yaparız ya gerçi o nesil tamamen tükendiğinden dinozorlar kadar gündemimize giriyor artık. İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi var. Bana daha çok ben, şeyi andırdı. Eski ordu mensubu bir birini andırdı. Çok ha. acayip düzenli. Ha. Yani yatağı şeysiz kırışıksız. Bütün her şeyi böyle yan yana koyuyor. Son derece düzenli, son derece metodik, son derece kurallara bağlı şeyde Milstead tam tersi, bu da her yeri bulur buruşuk. ondan dünden kalma kahveyi içiyor, yok bilmem ne yapıyor. Yani çok ters karakterler bu da, aslında. Bu da öğrenilmiş bir şey aslında, bu da filmlerden kitaplardan yerleşmiş bir şey. Çünkü emekli Albay ya da emekli bilmem ne dediğiniz evet. zaman aslında o kadar düzenli olmaz. Onların hizmetçileri vardır, postaları vardır. Çorabına kadar yıkayan adam gördüm ben Teymen'de şimdi Albay falan demiyorum ama bildiğin ha. asker ya. ama asker ha, tabii düzeni tabii. var adamda yani Şöyle olabilir. Hani bunların e, travmatik bir iki tanesi savaşları var ya hani Kore ya da işte Vietnam'dan evet. döndü askeri nizamı kendi içinde taşıdı gibi bir hava olabilir. Ancak gene de John Rambo mesela şeye gitmiyorduk kardeşim araştırma yapmak için halk kütüphanesine gitmiyordu. O nedenle bu eski diyorum yani bu şehirli kafa çalışan bir şehirli neyin nerede olduğunu biliyor. Bir yandan da alttan alta bir kalp kırıklığı var. Zenefobiyenin daha böyle pasif bir versiyonunu da hissediyorum. Yani şehrin içine sıçtılar diyor. Ama yani çekim silah herkesi vurayım buraya hep kötüler geldi de oldu demiyor. Evet. Yozlaştı diyor sadece zaman ilerledikçe. Yine biz Avrupa kurallarına Batı'nın kurallarına göre izliyoruz. İşte kültürlü, akıllı ve dedektif olmuş, okumuş bir adam imajı koyuyoruz ortaya. Bir yandan da dediğin gibi kalp kırıklığı hem suçlulara karşı var hem de aslında biraz topluma karşı da var. Orada ben birbirlerini daha iyi tanıdıkları akşam yemeğine oturduklarında Gwyneth Paltrow karakteriyle beraber bu evlilik meselesini açtıklarında bir yandan da şeyi düşünüyorum yani neden evlenmedim filan meselesinde o düzenliliği, temizliği, ...başka şablonları açtığını ve Morgan Freeman'ın karakterinin eşcinsel olduğunu da aslında alttan alta ben düşünüyorum. Yani evet. bana bütün bu süreç onu veriyor. Senin dediğin xenofobiyi ben daha çok mesela Brad Pitt'in karakterinde Morgan Freeman'a karşı görüyorum. Böyle onun o sadece kültürlülüğünden değil mesela birlikte parmak izini beklerken koltukta uyuyorlar. Sonra onun kucağında artık böyle nasıl uyuduğu belli olmadığı için uyandıklarında böyle omzuna yaslanmış yatıyor mesela abartılı bir irkilmesi var Brad Pitt'in karakterinin. Bir şey müzik. restoranda da yan yana oturmayalım sevgili yan sanacaklar oturmayalım, bize. Yan yana sanacaklar diye falan. Böyle buna da atıflar hissediyorum ben. Hı -hı. Ama filmde. orada bir tane daha daha büyük bir alienlığı var aslında Somerset'in. O da zence olması. Çok net. Bu kadar düzgün, düzenli bir adam. Evet. Ya işte bunun babası vaktinde o büyük şehirde e, asansör şeyiydi, görevlisi hademesiydi. <gülüyor> bu kendisini bir şekilde var etti. O nedenle bu kadar düzgün. Çok çalışan ve bir belli bir yere gelmiş bir zenci gibisinden. İkinci sınıf vatandaş diyorlar ya. Evet. İşte B sınıfı vatandaşın bir portresi çiziliyor gibi. Bir de yani şey var orada bir gelen gay devrimi var. eşcinsel devrimi de var. Şu an mesela... Hiç öyle bir eşcinsel portresi çizmezsin kafanda. En tabii fazla tabii. hipster hipster dersin mesela. Dağınık tabii. da olabilir. O, o gün için bir şablon vardı evet, onu evet. hatırlatıyor. Bunun sebebi de ne biliyor musun? Orada da gizli bir sembolizm var bence. Yani bir gay kendisi toplumda aynı bir beşinci kol gibi gizliden yaşamak zorunda. Evet. Yani o toplumun içerisinde yaşama şansı pek yok. yok. O nedenle de Gizli bir hayat yaşayan adam düzenli olur gibi bir şey var yani böyle. Yani hem düzenli olur hem de sustalı bıçak da taşır. Bunların hepsi bana böyle işaretleri ya. alttan alta veriyor yani. Börekçi satırı çıkartıyor şu Her an. Her şey mümkün. <gülüyor> Türkiye'de öyle çünkü. Tembellikten sonra burada bir mesela şey var. Amerikan sistemine bir gönderme var bu arada. Somerset FBI'dan bir tanıdığını çağırıyor ve kitap listesini vererek bu kitapları okumak için kütüphaneye ödünç almış evet. kişilerin isimlerini istiyor. Evet. E, Mils sorduğunda da böyle bir fişleme olduğunu söylüyor. Burada mesela e, fişleme hocam. şeyini, e, bu illegal diyor, yani bu yasal değil diyor, evet. orasını bırakacaksın. Bizler gene ne de. dedik biliyor musun? Bir, e. Garibim daha bir 5-6 sene sonra olsaydı, 11 Eylül sonra, tabii, evet. LSA, e, o, o, o, Sopa diye bunların bir tane şey var. Bütün interneti gözlüyorlar ya şimdi. Evet, tabii tabii. Bütün e e bizden gönderin falan diyorlar. Arkada FBI açmış gözleri ya da bakıyor öyle falan. Ya ne kadar saftirikmiş bunlar ya da bizi mi yiyorlar falan gibi böyle bayağı bir gülümsetti o sahne. Şimdi John Doe'ya da zaten buradan ulaşıyorlar. İşte belirli kitapları almış bir isim çıkıyor. Ona göre evine gidiyorlar. Hatta kapıda bir tartışma var. Diyor işte yok kapıyı çal ne yapacağız diyor. Sizki katil mi siz diye soracak mıyız diyor vesaire Hı. derken. O arada John Doe ile karşı karşıya geliyorlar. Koridorun bir ucunda John Doe bir ucunda bunlar. Kaçıp kovalamaca sahnesi zaten bundan sonra evet, geliyor. Evet. İşte kaç, kaçıyor. Mills kovalıyor. İşte Somerset onun arkasından temkinli gitmeye çalışıyor. Bir yandan şeyi kolluyor. Mills'i kolluyor. Bir yandan katili kolluyor. Ama aynı zamanda da çok temkinli olduğunu görebiliyorsun. Yani Mills ne kadar temkinsizse Somerset o kadar temkinli evet, gidiyor. Aynen, Hatta pasif yaşlı gibi. Yaşlı ama bir de şöyle yorumlar da var. Hani pasifmiş gibi. Halbuki pasif değil. Son derece temkinli gidiyor ki. Hani ne miasa ne kendine bir zarar gelmeden bu işi halletmek evet, mesele. Evet. Neyse sonuçta dediğimiz gibi hı hı. işte en sonunda bir yerde kıstırıyor miası kafasına levyeyle vuruyor, hı hı. E, öldürmek üzereyken öldürmüyor. E, evet, zaten filmin sonunda da sila dayıyor ama vazgeçiyor. Yaşamasaydı çünkü da neden? Çünkü planları var. Evet. Şur, şöyle bir şey benim mesela izlerken hep aklıma geldi. Ben seviyorum, neden bu kadar seviyorum diye. Bu kara hikaye dedik ya, onu var dedik hatta böyle havalı bir şekilde. Aslında bu bir suç hikayesi bir yandan. Çünkü işin içinde bir dedektiflik tarafı da var. Şehre karşı olan güvensizlik, mutsuzluk var. Aynı zamanda suça karşı savaşan adamların yozlaşma değil de kirlenmesi var. Ama bu rüşvet alma kirlenmesi değil. Bir yerden sonra kire çok maruz kaldığı için üstü başı kirleniyor gibi adamlar. Ruhu kirleniyor gibi bir şey var. Yani yozlaşma değil hala bunun altını çiziyorum. Adamlar daha karamsar, daha mutsuz hale geliyorlar. Şimdi böyle bir hikayenin içerisinde bir tane yaşlı karakter düşün, usta olan. Sonradan gelenden daha naif. İşi çok dört dörtlük yapıyor. Kilitleri o açıyor. Yeri geliyor Devsos maşina niyetine FBI'dan cevabı alıyor. Cevabı alıyor. FBI falan hiç konuşmamış yani. Hiç cevavcı bir hikaye anlatımı değil. Aksine Beceriksizce tanrısal makine dediğimiz o şey. Yukarıdan inme bir şekilde geliyor çözüp evet. falan gibi. Bütün bunları yapıyor olduğu halde çok güzel bir tat var orada. Onların ikisini birbiriyle çok iyi anlaşması var böyle tamam mı? Anlaşma derken yani tamam ten, oyumu, var. ten uyumu diyeceğim komik gelecek <gülüyor> tamam mı? Ama çok çok güzel böyle hani boyları, postları, duruşları, hareketleri, birbiriyle konuşmaları çok iyi oyuncu zaten ikisi de. Acayip iyi bir yaşlı genç dedektif hikayesi var orada. Evet. ve o götürüyor abi bence biraz da çok doğru ve de e, ama atlamamamız gereken şey insani kılan tüm bunu insani kılan bir tane faktör var o da aslında Minsing karısı Gwyneth Paltrow'un oynadığı karakter onları insana çeviren ne oluyor? Ya da Soyad insanlar çıkaran ya ben sonuçta. insana çevirdiğini düşünüyorum çünkü birer soyattan birer soyattan şeye dönüşüyorlar İsme dönüşüyorlar kadın ne? aynı evi evde aynı havayı soluyorlar biri diğerinin keskin köşelerinden kurtulup işte köpeklerle boğuşan sevgi dolu, karısının hayranlık duyduğu ve onun için her şeyi feda edip küçük kasaba mutlu olduğu küçük kasabadan bu korkutucu büyük şehre taşınan adamı görmesini sağlıyor. Aynı şekilde orada bir arada oturup sohbet ettiklerinde Midlands'ın de pardon, Somerset'in de ne kadar içten bir karakter olduğunu, sıcak yüzünü biz ancak orada görebiliyoruz. Yani sadece ukala bir karakter değil her şeyi biliyormuş gibi yapmıyor gerçekten bunu özümsemiş ve yardımcı olmaya çalışıyor evet, lehim gibi kaynak gibi zaten evet. orada Bravo. aynı zamanda Somerset'in e, Milse karşı duyduğu endişeyi de görebiliyorsunuz bir anlamda aslında onu korumak istiyor hmm. yani hem şehre karşı korumak istiyor hem hazır olmadığı suçlarla yüz yüze gelmesine hmm. ihtimal vererek şey hatta hazır değilsin hmm. bölümü vardır biliyorsunuz evet. içinde almak istediği zaman davayı sen bunu hazır değilsin diyor Halbuki o bir büyüklük taslamıyor. Doğruyu söylüyor Doğruyu tespit söylüyor. Yapıyor. Tespit yapıyor. yapıyor ve evet. en sonunda zaten hazır olmadığı da ortaya çıkıyor. Ben orada ne gördüm biliyor musun? <gülüyor> bu Gwen Patrol karakteri gelip ondan sonra Somerset'le William'la artık çünkü onların ilişkisi William evet. seviyesinde. William'la konuşurken karşılıklı William'ın çocuk hikayesi vardı ya. Evet. Hamile sevgilisini terk evet. etme ve ben bu dünyaya bir çocuk getirmek istemedim. Hamile sevgilisini şeye zorlama. Kürtaja, zorlu. kürtaja, kürtaja zorluyor. Ben sanki ondan sonra da ayrıldık gibi. Tamam, o ayrılmışlardır da ama işte sonradaki hikaye kürtaja zorlamaz. Evet. O sahip olamadığı ve istemediği çocuk var ya. <gülüyor> David Mills aslında şehre geldiği itibarla sanki yeni doğmuş gibi ya hani bir anda. Evet. Ona o davranışı da o, o çocuğu büyütmeye çalışıyor. Bir yandan o çocukmuş gibi bir kolluyor. Çünkü Mills hakikaten oralı değilsen yeni doğmuş gibisindir. Sudan çıkmış balıksındır. Evet. Hakikaten böyle daha ana rahminden yeni geldin ve kendini bir anda harem otogarında buldum falan gibi bir şey. <gülüyor> ben oradaki ilişkiyi birazcık öyle gördüm ve çok iyi oyuncular ve çok iyi bir senaryo olduğu için evet. en sonunda da şeyi dikte edemiyor. Yapması gereken şeyi dikte edemiyor. Zaten senaryoda karşılıklı olarak birbirlerine bir şey dikte edebilecek pozisyonda değil. Hem Summer Set'in karşı çaktırmadan bir babalık şey var böyle bilinç altında bir gidişi var. Korumacılık var, var onu hissediyorsun evet, yani zaten. Mils de zaten elinden geldiğince aslında işte o geceden sonra yavaş yavaş değişip hafif hafif yani aşırı durumlar haricinde o da ona yanaşıyor. O da ödün vermeye başlıyor. Kendi evet. karakterinden. Çok olmasa da. Evet. Ee, hemen ardından ee, bu kaçıp kovalama sahnesinden sonra zaten bir eve giriş sahneleri var. Mils gene kendi kızgınlığına veya öfkesine hakim olamayıp direkt kafayı, kapıyı kırıp evet. e, giriyor. Sonra bir şey ayarlıyorlar, bir şahit ayarlıyorlar, ezberletiyorlar, para veriyorlar falan filan. E, burada mesela evin içinde bir sonraki cinayetin ipucunu buluyorlar. İlk önce şeyi görüyoruz, dolaplar görüyoruz böyle. İşte bir tanesinde spagetti sosları var, bir tanesinde... Kana bulanmış hmm. e, kanun kitapları var. Evet. Bir tanesinde işte o e, tembellikte olan, yarı ceset gibi olan adamın kesilmiş kolu var. Dördüncü kabinde de bir deri dükkanının evet. fişi var. Evet, ha, fiş, görüyoruz. Görüyoruz. var. evet, fişini görüyoruz. Faturalar. Evet. Bundan yola çıkarak gidiyorlar. Bu arada daha evvel yalnız bir kadın resmi var. Sarışın bir kadın resmi. Evet. O da zaten Onun şeyin altında. Faturanın altında. Faturanın evet. altında. Bunu araştırırken anlıyorlar ki gene bir işin üzerinde bu arada telefon ediyor zaten John Doe diyor ki çok şaşırttınız beni ee, Size hayran kaldım diyor ama diyor artık diyor planladıklarımı daha çabuk yapmam da olsa, gerekecek evet. diyor ve peşine düşüyorlar tabi. Bir de zaten bu sırada tabi bir de fotoğrafları buluyorlar daha önceki bir şeyde cinayetin orada geliyor bir gazeteci bunların fotoğraflarını çekiyor meğersem aslında o bizim John Doe'muzmuş. Bunu o eve girip kendi fotoğraflarını bulduklarında fark ediyorlar. Biz bir yandan da burada şeyi hissediyoruz. Yani o ana kadar belki de John Doe'nun Mills ile ilgili bir planı olamazdı. Mills çünkü zaten çok uzaktan gelmiş. Yabancı bir karakterdi. Ama orada Mills'in sinirini kontrol edemeyişini gördüğünde bu kültürlü ve zeki katilimiz birden orada bir potansiyel görüyor. Ve Mills'i de planının bir parçası haline getiriveriyor. Hem de gaza basıyor. Şimdi 7 güne yayılmış olan bir koşuşturmaca var evet. ortada. Ee, tatlı tatlı giderken ya da işte Tabii, John plana Doğru göre planına göre giderken ilk önce bir telaşlanıyor. İşleri hızlandırması gerekiyor. Ondan sonra bir şekilde hemen planına dahil ediyor. Mesela son karakteri. Ona göre hareket etmeye başlıyor. Ama bu onlar evi bulduğu anlamı oluyor? Yoksa üçüncü 3. Cesede buldukları zaman fotoğrafın çektiği anlamı oluyor karışık. Yani Hatta şimdi, benim bir üçüncü. Evet. Ya fotoğraf çektiği anda Mills'in tepkilerinden ben e, hep hayal ettim. O yani da Mills'in de giriyor e, yani. Bir anda rahat <gülüyor> var adamda kontrol edilemeyen bir sinir olduğunu görünce ha diyor bu benim ben ben hep kendimce öyle hayal çok ettim. Çok güzel çok güzel bir detay. Benim aklıma da şu geliyor mesela bütün bunlar filmin bizim artık gözümüze en fazla soktuğu şey bu tamam mı? Bunların hepsi çok planlı. Evet. John Doe çok iyi. ...çok zeki bilmem ne falan... ...dediği anda benim aklıma şey geliyor. Madem öyle... ...yani Mils'in buraya gelme sebebi bile... ...bu işleri ayarlayan bile John'da olabilir. Hı hı. Hedef Somerset de olabilir. Ama bir yandan da düşünüyorum... ...labirentiniz var içine fare atıyorsunuz... ...fare sizin için ne kadar önemli. Yani oyunu oynayan kişiyseniz... ...o karakterlerle ne kadar aranızda bağ kurarsınız... ...ne kadar ne, ne tür bir ilişki yüzü evet. Orada sanki... Böyle başından itibaren bütün işleri bu düzenliyormuş gibi olabilir. Korkunç tarafı o zaten. Hı hı. Sadece bir böyle kriminal mastermind dedikleri bir şey değil. Aslında böyle tanrısal, insan evet. üstü bir şeytana dönüşmüş oluyor Ki ben o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Arabada konuşurlarken çünkü çok açık veriyor. Nefret ediyorum insanlardan. Evet. Hepsi ölçü kokuyorlar. Anladım. Bu ipuçlarını takip ederken bir kulübe yolları düşüyor. Klap diyeyim daha doğrusu. Hı hı klaba e, yolları düşüyor. Klap da değil Bayağı, yani, yani, bil, yani bildiğin yeraltı altı yani, yer böyle, gibi bir şey. Evet, keranesi, keranesi vesaire. Neyse, bir cinselliğin olduğu, işte Hı -hı. odalarda istediğin fantezileri gerçekleştirebildiğin bir yere ulaşıyorlar. Ulaşıyorlar. E, fakat olay olup bitmiş zaten. Fahişe ölmüş. Fahişeyi öldürttüğü adam da şok içinde. E, hemen apar topar getiriyorlar şeye. Karakola. Ve sorguya alıyorlar. Oradan da çıkardıkları tek şey bunun da gene planlı olduğu. Gayet planlı şekilde yapıldı. Zaten iş hızlandığı için ondan sonra hemen bir sonraki cinayete geliyoruz. Aynen öyle. Burada da bir tane manken, manken var. Buna bir şey aynı senin dediğin gibi sova örnek olacak bir kumpas kurmuş. Yüzünü yaralamış hatta yüzünü burnunu, parçalamış burnunu. Burnu korun alıyor. Burun kesici çok tehlikeli bir şeydir. Burnunu işte burnu kesmiş. Evet. Yani sonuç olarak şey yapmış. Deforme Deform etmiş. etmiş hmm. yüzü. Ee, ve demiş ki ya telefon edersin bir elinde telefon yapışık bir elinde uyku Gerçekten. hapları yapışık. Demiş telefon edersin bu şekilde yaşarsın ya da uyku haplarını alır bu şekilde yaşamak istiyorsan ölürsün. Model uyku haplarını almış. Bu da zaten şeyi gösteriyor. Pride yani gururu. Bu şekilde yaşamak istemiyor. Evet. Ama orası birazcık açık geliyor bana. Ama bir yandan da zaten bir şey yapıyoruz. Şu an David Fincher'ın ve Andrew Bay'in evet. kafasının içerisinde gezdiğimiz için Hı. süper tutarlılık ne kadar beklemeli diye düşünüyorum. Çünkü o burun yapılır bir yandan. Zaten lükslerde yaşıyorsun. Ama hani bir şey de diyemiyorum. Çünkü travma, o doğru yani bir o duyguda da olabilir. olabilir. O travmada o da olabilir. O sanki orada biraz açık var gibi geldi ama o bana geldi yani. Boş ver belki Diğerleri çok daha doygun olduğu için. Şimdi <gülüyor> evet. onun hemen ardından zaten bu cinayeti işler işlemez kanlar içinde karakola giriyor. Ve işte ilk önce sesleniyor dediktif diye sesi duyulmuyor. Ondan sonra dediktif diye bağırıyor. Bizimkiler dönüyor ve görüyorlar ki şey. En nihayetinde diyor ki iki cinayet daha var. Bir avukat. İlk önce avukatını istiyor. Evet. Çok zekice. E, avukatını planlamış. anlatıyor. Ha. Evet. Diyor ki iki tane daha cinayet var. Cesetleri Eğer bulmak istiyorsanız. Benim dediğimi yapacaksınız. Alleme diyorlar, kalleme diyorlar, konuşuyorlar aralarında ve karar veriyorlar bunun dediğini yapmaya. Bir arabaya atlıyorlar. İşte üst tarafta helikopter. Yola çıkıyorlar. İşte yol esnasında Samurces soruyor. Sen aslında kimsin diye soruyor. John Doe cevap veriyor. Ben aslında hiç kimseyim Hmm, zaten benim bir önemim yok diyor benim bir önemim yok diyor fakat bütün o yol boyunca yapılan konuşmaların bana göre çıkan sonuç şudur bir kere John Doe bütün saydığımız e, yedi ölümcül günahın hepsini kendinde taşıyor bu bir iki zevk alıyor ve en önemlisi bunları aslında şey yapmak için ders vermek için evet. yapmıyor. Yani kendi bile farkında değil zevk aldığı için yapıyor senin zevk Hı -hı. aldığı o çünkü soruyor orada madem bunu hani bize vaaz vermek gibi yapıyorsun o zaman niye yaptığın şeyden bu kadar zevk alıyorsun verebildiği tek cevap şu insan işinden zevk almaz mı zaten orada yetersiz olduğunu ve zaman zaman öfkelenmeye başladığını görüyorsun Hı -hı. ve en nihayetinde görüyorsun ki içi öfke dolu aslında. Ama çok da faşist bir öfke, insanın formuyla alakalı bir öfke, insanların nasıl davranması gerektiğiyle alakalı bir öfke, insanların nelere dikkat etmesiyle gerek konusunda bir şey. Böyle baskın, egemen, saçma sapan bir öfke var içerisinde. Emni. Yani insana dair varoluşsal bir öfke değil. Bunların hepsi öğretilmiş. yap. pride'ından şeyler. Zaten Gurur'dan... bu dediğin gururu getiriyor. Pride, evet, öyle kibir, bir pride var evet. ki, öyle Hı -hı. bir kibir var ki zaten o sayede diyor ki ben birey olarak bunların hepsini yargılayabilirim, suçlu bulabilirim ve hatta cezalandırabilirim. Evet, herkesi şey yapabilirim. Herkesin nasıl görünmesi gerektiğini, nasıl düşünmesi, nasıl oturup kalkması, ben yani bir nasıl konuşması gerektiğini falan vesaire hepsine ben karar veririm. Ya da benim doğrularım karar verir. Çünkü ben karar veririm demek kendini bir şüpheye düşürüyor. Ya ben her şeyi bilmiyorum ama benim doğrularım dediğin anda İş karışıyor ya benim doğrularım benim karakterimden üstündür diyor. O yüzden ben kimseyim ama benim doğrularım ya doğru demeye geçiyor. Çünkü onlar ilahi doğrular. Aynen öyle. Kafada. Aynen öyle. Mesela Red da var. Evet. Kızgınlık duyuyor. Last var. Yaptığı işten müthiş bir zevk alıyor. Greed var. Sonuna kadar gidiyor. Hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Yani Hı. onun hırsı var. Evet, evet. Evet. Tembellik var, kendine bir şey seçmiş. Yani bunu değiştirmeye, kendini değiştirmeye çalışmıyor. Doğru, tembelliğin güzel bir formunu yakaladım bu arada. Evet. Aynı kendini değiştirmeye çalışmıyor. Konformist olarak. kalıyor böyle yani. Ve obezlik var, yaptığı şeyi şeyle tatmin olmuyor. Hı hı hı. Yani ölmeden tatmin olmayacağını görüyorsun. Ama bir yandan da gene tatmin ol Yani öldükten sonra da tatmin olmaya devam edecek onun kafa yapısına göre. Çünkü e, hep konuşturuyoruz ya Anglo-Amerikan kültür... Aslında e, kötü şeyleri de pazarlamayı çok iyi biliyor diye Charles Manson'ı mesela bir eşkiyayı mesela bir psikopat bir seri katili de bugün e, bir özgürlük savunucusu diye eskiden anlatıyorlardı. Evet. Şimdi e, kafası karışık seri katile getirdiler. Seri katil pazarlamayı biliyor adam ve kendisinin de pazarlanacağını biliyor. Ben bir miras yarattım bir legacy oluşturdum diyor. Evet. Bir kültür yarattım kendimden sonra insanların takip edebileceği şey buna da güveniyor bir yandan. Ben sizin gibi değilim ki bir dikili ağacım var demeye getiriyor. Yani işte o megalomanlık aynı zamanda yani tanrı kompleksi. İşte tabii bütün seri şey katillerde diyor, vardır o. Üstün insan, insan zannetmekte. Aynen yani. öyle. insanların diyor artık diyor omuzuna vurduğun zaman diyor dikkatini çekemiyorsun diyor ama ben böyle dikkatini çekerim demeye getiriyor. Ya beisbol sopasıyla. Beisbolla, aynen ha, öyle. Ya da yani balyozla vuracaksın onunla. Ha balyozla vuracaksın. Ne çember balyozsun. Diyor bu da şey yani bu da bir kibir göstergesi. Yani şey de istiyor. İlgi de istiyor, Tabii. ilgi çekmek istiyor, bilinmek istiyor, anlaşılmak istiyor. Yani bulabileceğin ne kadar, 7 tane şeyin istediği... günahın hepsi var adamda. Evet, i̇stediği tek şey bir tane 45'lik otomatik tabanca vermesi aslında ki 6 tane birden veriyor bir yandan Mills. Ama sonuçta veriyor gerçekten, evet. biz istediğine ulaşıyor bu filmi bir e, kurgu film olarak evet. dahi konuşmaya doyamıyoruz. <gülüyor> dolu dolu. Bunu bize konuşturuyor, düşündürüyor evet. ve gerçeğe e, dönüştürüyor aslında sonunda. Tek bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, o kadar estetik sahneler şey sunuyor ki. Mesela biz burada Hannibal'da konuştuk. Hannibal'ın ne kadar etkileyici ve 2000-2010 sonrası korku, vizyonunu ne kadar değiştirdiğinden bahsettik. Mesela Hannibal'ın atası özellikle o neredeyse sanat eseri seviyesine ulaşmış cinayet mahallelerini evet. yaratan şey Seven. Ve Seven'daki kendini adamak, o kadar sofistike bir şekilde insan bedenleri üzerine çalışmak, onları öldürmek konusunda yani şeyde Hannibal'ın gene atası da Hannibal Lecter'ın atası da John Doe falan gibi bir şey var. Yani bu görsellik için söylüyorsun tabii. E, tabii tabii. Evvelinde mesela daha önceki o Kuzuların Sessizliğinde falan bu denli bir Görsellik üzerine bina edilmemişti şey. Seven filminden sonra bu hale getirildi. Gene bu paslı hale getirildi falan. Ama bir sanat eserine çevrildi. Kesinlikle onun da şeyini vermek lazım. Hakkını vermek lazım. Şey ekibini, Sanat ekibini de ayrıca tebrik etmek lazım. Çok başarılı adamlar. Evet. Bu arada son iki cinayeti söylemeyelim. Bir de sürpriz olsun. Vaka <gülüyor> çok spoiler verdik ama nasıl olsa biliyorsunuz. John Doe'nun kendisi Envy haline geliyor. Yani haset, oluyor has has haset <gülüyor> veya kıskançlık. Evet. E, Mills'i de e, öfke yani gazaba dönüştürüyor. dönüştürüyor aynı. E, bu şekilde de summer de tembellik etmemesini, yola devam etmesini sağlıyor. <gülüyor> Güzel bir yorum. Bunun sonunda en sonunda da setin sesinden biz Ernest Hemingway'den bir alıntı duyuyoruz. The world's a fine place and worth... Fighting for cümlesini duyuyoruz. Dünya iyi bir yer ve dövüşmeye, savaşmaya değer diyor. Uğruna savaşmaya, Uğruna değer. savaşmaya değer diyor. Ben bu ikinci kısmı kabul ediyorum diyor Somerset Bu da Çanlar Kimin İçin çalıyor kitabından bir alıntı. Filmle ilgili bir tane ilginç son bir şey söyleyeyim. Senaryoyu gördükten sonra yönetmendi, sanat yönetmeniydi, aktörlerdi vesaire Filmin ilk yazılmış halini görüyorlar. Senaryonun ilk yazılmış halini görüyorlar. Ve daha o noktadan sonra herkes filme dahil olmak istiyor. Çünkü sonuna bayılıyorlar. Ve The Head the Box Movie diye kendi aralarında da bir şeye dönüşüyor. The Head the Box Movie. Ve onun yapımcılar tarafından, Hollywood tarafından pek çok versiyonda değiştirilme çabasına karşı duruyorlar. Savaşıyorlar. Ve filmin aslında... Hiçbir şey kalmıyor. Tamamen tutarlı ilerliyor ve tutarlı bir şekilde de bitiyor. E, bitiyor. Ama şey de Brad Pitt filmi bırakırım vallahi, ha falan gibi köyü satarım gibisinden çünkü Brad Hepsi Pitt o zaman. Hepsi öyle şey yapmış sanki. Yok ya Brad Pitt, Brad Pitt o zaman. Zaten yani, evet. Fincher'a yanlışlıkla normalde değişmiş senaryo gideceğine orijinal senaryoya gidiyor. Evet. Fincher ne, o kat... de kaçılıyor. Bir de Fincher'ın evet. sonraki filmine falan bakın Fight Club'ı çekecek ondan sonra 5 sene sonra. The evet. Game'i saymıyorum ama Fight Club'ın dünya görüşü karanlığı, yerlerin ıslak olması, bilmem nesi falan vesairesi bayağı bayağı sert. O nedenle yani gerçekten Fincher'a alda at derecesine bir orta açılmış vaziyetti. Kaçırır mı diye bakıyorsun da yani. <gülüyor> Brad Pitt de aynı şekilde, Morgan Freeman da aynı şekilde. Hatta senin dediğin gibi neredeyse tüm ekip ısrarlı olduğu için en sonundaki sahne başarıyla Ama sinema dünyasının en unutulmaz sahnelerinden bir tanesi. Hatta evet, en en sağlam kutluyorum. gore o falan. Ankat versiyonunda evet. böyle çok hafiften kan olduğunu belki de hissediyorsun sadece. Saç bile görünüyor. Millet gördüğünü falan iddia etmişlerden Yok gördüğünü de. iddia edenler evet. var. Bu arada tam Wrath'e dönüşmeden, Mills Wrath'e dönüşüp ateş etmeye başlamadan önce bir kare biz Gwyneth paltrofun yüzünü görüyoruz evet. filmde. İnsanlar ama işte mesela orada ne gördüklerini bilmiyorlar. Evet. Yani daha sonra dediğin gibi şeyde de Uzun uzun kullanacak fight Club'da bu araya kare atma meselesini Sandviç Fincher. mı diyeceğiz? Evet. <gülüyor> Değil. Din, Bilinç, bilinçaltı evet. mesajlar olduğunu iddia edenler çıkabilir. Evet, biz bu hafta 7 ölümcül günahla başladığımız geçen hafta başladığımız maceramıza Seven filmini elimizden geldiğince detaylı bir şekilde yorumlayarak devam ettik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.